428, numaralı konu, Ammar bin Yasir'in kahramanlığı, Ammar bin Yasir'in yemeğim günü arkadaşlarını teşvik etmesi ve savaşması, evet, Ammar bin Yasir, yemeğim savaşında bir taşın üzerine çıkmış ve, ey Müslümanlar, siz cennetten mi kaçıyorsunuz, ben Ammar bin Yasir'im, siz cennetten mi kaçıyorsunuz, ben Ammar bin Yasir'im, bana geliniz, diyordu, ben onun kulağına baktım, kesilmişti, ve kulağı depreniyordu, o da buna rağmen savaşıyordu.